Allahümme salli ve sellim ve barik ala abdike ve rasulike muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd Bugün 4 Ağustos 2010 Çarşamba Kitab-ı Tevhid Şerhi derslerimizin 10. dersi. Tabii hemen şunu belirtelim. Ramazandan önceki son, son dersimiz Ramazandan sonra inşallah bir 11. dersi. Ramazandan sonra devam edeceğiz. Yani tatile girdik inşallah. Evet. Okuyalım kaldığımız yerden sesli. En baştan alalım. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Biraz daha sesli. Müellif Rahimullah der ki, Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ı Tevhid. Evet. Müellif Rahimullah diyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Anlattık bunları. kitab Tevhid. Bunları da anlattık. Evet. Allah-u Teala'nın emrettiği en büyük amel ve iyilik emrettiği tevhide sarılmak. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Bunu anlattık hakiler bu ayet. dedi ki bu ayetin bab başlığıyla alakası ne? Allah subhanehu ve teala bize tevhid etmemizi istiyor. Değil mi? Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Biz sadece Allah'a ibadet edersek onu tevhidlemiş oluruz. Ve bab başlığıyla alakası burada. Tamam Bab başlığıyla alakası burada. Evet. Sonra ne dedik? Ve şöyle buyurur. Ve lekad vaatna fi kulli ummetin rasulahı. Eni'agudullâhe veçtenigut tağud Ant olsun ki biz her ümmete Allah'a ibadet edin tağuta kulluktan kaçının diye emretmeleri için bir peygamber gönderdi. Şimdi Allah'a ibadet edin ney? Tağuttan kaçının. İspat ve nefi var. İspat ve nefi neyin karşılığıydı? La ilahe illallah'ın karşılığıydı. Abul Kadir biraz o tarafa geçsene. La ilahe illallah'ın neydi? Karşılığı. La ilahe illallah'ın karşılığı Dedi ki kitabu ı tevhid, tevhid de zaten eşittir, la ilahe illallah. Tamam Evet. Yine şöyle buyurur. وَقَدَى رَبُّكَ illa تَعْبُدُوا اِلَّا bil وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا İşte burada kaldık değil mi? Zannedersem burada kaldık. Evet. Müellif Rahimullah diyor ki, evet Eyüp. Rabbi sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Evet. Va kadar arab bu Kemal Allah diyor ki ve kadar arab bu keellerbudu lla Yahu vevalisan senin Rabbin sadece ona ibadet edilmesini Yani ondan başkasına kendisinden başkasına ibadet edilmesini emre edilmemesini emretti ve neye emretti ve ana babaya iyilik yapılmasını ne yaptı Emretti Şimdi bu ayet de kendisinden önceki ayet gibi ne ki Tedi içermek. Tevhidi içermekte değil mi? Kendisinden önceki ayet gibi. Burada da ne var akiler? İspat ve nefi. Nerede ispat? Kendisine. Kendisine. Evet. Yani la te'abudu, ibadet etmeyin. Burada ne var? Nefi. İlla iyyah. O hariç. Yani kendisi hariç. Burada da ne var? İspat. O zaman la ilahe illallah'ın iki rüknü. Burada mevcut. O zaman bab başlığı ile alakasını gördük. Değil mi bu ayetin? Bu ayette de bab başlığının alakası mevcut. Şimdi önceki ayette diyor ki U'budullah'a Nedir bu ispat? Vaciteni ibadet tagut. Allah'a ibadetin tagut'tan kaçının. Bakın ispat ve nefi. Bu ayette ne diyor? El la nefi ibadet etmeyin illa iyahu. O hariç. Burada da ne var? İspat ve nefi. Bundan sonraki ayeti zikredecek müellif birazdan gelecek. Orada da ne diyor? Allah'a ibadet edin. İspat. Ve bihi şeyen. Ona şirk koşmayın. Bakın hepsi ne? Tevhid. La ilahe illallah. Şimdi Müelif Rahimullah diyor ki ve kadâ rabbuke senin rabbin hükmetmiştir. Ne yapmıştır? Hükmetmiştir, emretmiştir. Ney? Kendisinden başkasına ibadet edilmemesini emretmiştir. Şimdi arkadaşlar ayette geçen kadâ rabbuke senin rabbin emretmiştir, hükmetmiştir lafzı. Buranı dikkat edeceğiz. Şimdi el-kada yani hükmetmek, emretmek, Allah'ın hükmetmesi, emretmesi yani kada etmesi Allah'ın kitabında iki çeşit olarak gelmektedir. 1- Kadaun kevniyun kaderi 2- Kadaun şer'iyyun dini 1- Şer'i kada yani şer'i emretme Dini şer'i tamam Şer'i dini emretme 2- Kevni ve kaderi olarak emretme Yani Allah bazen bir şeyi Kevni olarak emreder Bazen de ne olarak emreder? Şer'i olarak emreder o yüzden ayette bizim ne geçti? Müellif'in verdiği. Kada rabbukella te'abudu illa ya Rabbin ondan başkasına ibadet edilmemesini ve ana babaya iyilik yapılmasını kada etmiştir. Yani emretmiştir. Şimdi buradaki emir arkadaşlar. Kevni midir, şer'i midir? Şer'idir. Şer. Şer Neden şer'idir de kevni değildir? Bunları biraz açacağız. Tamam mı? Şimdi bazen Allah Azze ve Celle bir şeyin olmasına kevni olarak kader veya diğer bir tabirle kaderi olarak hükmeder arkadaşlar. Bazen Allah Azze ve Celle bir şeyin olmasına kevni ve kaderi olarak ne yapar? Hükmeder. Şimdi bu kada, yani Allah'ın emretmesi, hükmetmesini Kur'an'da kevni olarak arayalım. Mesela İsra Suresi 4. ayet. Allah Subhanahu ve teala buyuruyor ki وَقَضَيْنَا اِلَى بَن۪ي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ اُلُوَّنْ كَب۪يرًا Ve biz Muhakkak siz yeryüzünde iki defa ne yapacaksınız arkadaşlar? Fesat çıkaracaksınız. Ve muhakkak ki büyük bir kibire kapılacaksınız, böbürleneceksiniz. Şimdi Allah subhanehu ve teala İsrailoğulları hakkında ne hükmetmiş arkadaşlar kitapta? Neye emretmiş, neye hükmetmiş? Siz yeryüzünde iki defa ne yapacaksınız? Bozgunculuk. Bozgunculuk. Yani Allah Subhanahu ve teala bunu kaderde bu şekilde ne yapmış arkadaşlar? Yazmış, takdir etmiştir. Tamam. Bunda herhangi bir sıkıntı Yok. Peki arkadaşlar Allah subhanehu ve teala İsrailoğullarının yeryüzünde iki kere fesat veya bozgunculuk çıkarmasını ister mi istemez mi? <gülüyor> Kevni olarak bu da tavsiye, istemeden kastını. Kevni. Eğer Kevni'yi kast ediyorsan Kevni olarak istemez. Şer'i olarak ister. O yüzden şimdi olarak... şimdi tabir sayısı metni kısaca bir kö köşeye bırakıyoruz. Tersi pardon. Kevni olarak istemez. İster, şer'i olarak istemez. Şimdi Allah'ın demek ki kevni emri ve şer'i emri diye ikiye ayıran bir emri var. Bir isteği var Allah'ın. Şimdi arkadaşlar nedir bunlar? Bazen Allah Subhanahu ve teala bir şeyin kaderi olarak var olmasını ister. Veya bir şeye kaderi olarak hükmeder. Bazen de dini olarak hükmeder. Peki bunların arasındaki fark ne? Bakın Kader arkadaşlar. Kaderi ile kevni aynı. Şimdi kaderi ve kevni olarak istediği her şey vuku bulmak zorunda. Birinci Birinci fark bu. Kaderi ve kevni olarak Allah Subhanahu ve Taala'nın istediği her şey ne, ne olmak zorunda? Vuku bulmak zorunda. Hiç kaçamak yok. Allah yeri göğü yaratmadan 50 bin sene önce mahlukatına atmıştır yapmıştır? Kaderini yazmıştır. Yeri göğü yaratmadan önce Allah Subhanahu ve teala bunu yazmıştır. O zaman kevni olarak istediği her şey ne olmak zorunda? Var olmak zorunda. Şer'i olarak bir de Allah Subhanahu ve Taala ne ister? Bir şeyler ister, emirler ister. Şer'i olarak istedikleri, yani diğer bir ismi dini olarak istedikleri şeyler vuku bulabilir de bulmayabilir de. Mesela Allah subhanahu ve teala bütün insanlardan aklı, aklı başı yerinde olan tamam ergenliğe varmış bütün insanlardan Allah subhanahu ve teala namaz kılmalarını istiyor mu istemiyor mu? İstiyor değil mi? Allah subhanahu Peki istediği yerine geliyor mu? Geliyor da gelmiyor. Değil mi? Geliyor da gel Demek ki ama dini olarak istiyor değil mi Allah subhanehu ve teala? Peki geliyor mu yerine? Gelen de var gelmeyen de var. O zaman şer'i kaderin var olması zorunlu değil. Şer'i olarak istediği yani Allah subhanehu ve teala şer'i olarak istediği şeyler olabilir de olmayabilir de. Delil kafir olan aş ismindeki bir şahsın iman etmemesi gibi. Allah ondan iman etmesini istiyor. Ey insanlar Rabbinize ibadet edin. Ey insanlar iman edin. İman edenler var etmeyenler var. Allah imanı istiyor. Ama ol, olanlar var, iman edenler var, etmeyenler var. Biz buradan ne anlıyoruz? Şer'i kader, vuku bulabilir, şer'i istek pardon, şer'i irade, şer'i emir. Vuku bulabilir de bulmayabilir de. Ama kaderi emir. Kesinlikle. Kesin. Neden Allah subhanahu wa diyor ki e, bir şeyin olmasını istediği zaman ona ol der, o da ne olur? Oluverir. Tamam bu birinci fark. Birinci fark neymiş o zaman? Şer'i kader olabilir de olmayabilir de kevni kader olmak zorunda. İkinci şey, kevni kaderin içinde Allah'ın sevip razı olduğu şeyler de var, sevip razı olmadığı şeyler de var. Yani kevni olarak Allah bir şeyleri ister, emreder, takdir eder. Bu, Bunun içinde sevdiği şeyler de var, sevmediği şeyler de var. Yani kevni kaderde Allah Subhanahu ve Taala'nın kevni olarak istediği şeyleri sevmek zorunluluğu yok Allah tarafından. Mesela Allah Subhanahu ve teala küfrü takdir etmiştir birilerine. Birilerine namaz kılmamayı takdir etmiştir ama Allah Subhanahu ve teala onu sevmez. sevmez. Kevni olarak ister, şer'i olarak istemez. A kişinin namaz kılmamasını kevni olarak ister, şer'i olarak istemez. Anladık burayı? Aynı şekilde şer'i kısmından baktığımızda Allah Subhanahu ve teala'nın şer'i olarak istediği her şeyi Allah Subhanahu ve teala ne yapar? Sever. Sever. O zaman toparlayacak olursak arkadaşlar. Allah bazen bir şey ister. Bu istediği şey ya kevnidir ya şer'idir. Eğer kevni ise, kaderi ise, bu mutlaka vuku bulacaktır. Eğer şer'i ise, vuku bulabilir de, bulmayabilir de. O yüzden bazen bir şeyde sadece kevni kader bulunur. Bir, bazen bir şeyde sadece şer'i kader bulunur, bazen bir şeyde ne şer'i kader vardır ne de kevni kader vardır. Bakın bu çok önemli. Burası çok önemli. Şimdi kim bana bir örnek verecek düşünerek Allah Subhanahu ve teala bir, bir varlık var, bir şey var. Onda sadece kevni kader hasıl olmuş, şer'i kader hasıl olmamış. Ne örnek verebilirsiniz? Tabii, tabii. Mesela Firavun'un küfretmesine. Firavun'un küfretmesini Allah kaderi olarak istemiştir. Şer'i olarak istemiş midir? Dini olarak istemiş midir Firavun'un küfretmesini? İstememiştir. Allah küfrü istemez razı olmaz diye ayette. Tamam. Peki Firavun'un küfretmesi bakın arkadaşlar. Firavun'un küfretmesinden Allah razı mı? Razı değil. Hem istemiş Allah hem de razı değil. Çünkü Allah bazen kaderi bir şeyi ister ama aynı anda ondan razı değildir. O zaman Firavun'un küfründe şer'i kader mi vardır, kevni kader mi vardır yoksa her ikisi mi vardır? Kevni kader. kader. Şer'i olarak istemez Allah Firavun'un küfretmesini. O zaman Firavun'un küfründe hı? ne varmış arkadaşlar? Sadece kevni kader. Peki bir şeyde sadece şer'i kaderin, şer'i kaderin bir, bir şeyde... Sadece şer'i kaderi kim örnek verecek? Hadi bu biraz ince böyle tefekkür ister, kıvrak zeka ister. Evet. Bir şey bir şey hakkında sadece şer'i kader isteniyor. İstenmiş. Sadece... Mesela Allah subhanehu ve Teala birkaç sene sonra mutlaka yine birilerini yaratmayacak mı? Onların namaz kılmasını iste istemiştir Allah. Doğru mu? Evet. İstemiştir. Daha onlar namaz kıldı mı? Yok. Kılmadı. Şu an o zaman şer'i kader var onlar hakkında. Yani diyelim ki 10 dakika sonra doğacak Ahmet'ten Allah ergenlik çağına girdiğinde ne istiyor arkadaşlar? Şer'i olarak namaz kılmasını istiyor. Tamam? Tamam burayı anladık. Veya ben diyelim ki hac etmedim hiç. Maddi durumum da var. Benim hakkımda benim maddi durumum olduğu halde hac etmememde ne hangi kaderlerden hangisi var? Şey, iradelerden, Allah'ın isteklerinden hangisi var? Şer'i olarak istediğim mi var, kevni olarak istediğim mi var? Mı? Kevni olarak istediği olsaydı ben şu an hac etmiş olurdum. Şerî olarak. Şer olarak. Şer, eğer ben hac etsem bende şerî kader mi var kevni kader mi şer var? Şerî ve kevni. O zaman birisine soruyorum şimdi. Bir şeyde aynı anda hem şerî hem de kevni kaderin olduğunu örnek verin. Mesela az önce bizim namaz kılmamız. Namaz kılmamızı az önce Allah Subhanahu ve teala biz akşam namazı kıldık burada cemaatle. Allah Subhanahu ve teala istiyordu ki biz kevni olarak ne istedi bizden? namaz kılmamızı istedi. Eğer istemeseydi kılamazdık. Kaderimizde Allah Subhanahu ve teala yazmasaydı, istemeseydi, biz bu namazı kılamazdık. Kıldı. Hemen neyi anlıyoruz biz? Allah Subhanahu ve teala bizim kaderi olarak namaz kılmamızı istemiş. Peki namaz dinen istenen bir şey mi? İstenen. O zaman bizim namaz kılmamızda hem Allah'ın şer'i olarak hem de kaderi olarak istediği iki şey hasıl olmuş. Şimdi bu Biraz karışık gittiği için toparlıyoruz soruyla. Her, her şer'i... Vuku bulan... Şer nasıl? Her şer vuku bulan her şer'i şeyde kevini O yüzden ben az önce neyi örnek verdim? Dedim ki bir şey örnek verin ki bana sadece şer'i şey olsun. Bu vuku bulunmayan şeyler için geçerlidir ancak. Eğer vuku bulsaydı Allah'ın onu kaderde takdir ettiğini anlardık ulan, biz. Anladık mı? Şimdi toparlıyorum. Şer'i şer kader nedir? kevni kader nedir? Kim toparlayacak? Sesli olarak ama. Evet. Şer'i kader Allah'ın bizden yapmamızı dilediğidir. Yapmamızı dini olarak, dini olarak istediğidir. istediğidir. Evet. Peki bundan razı mıdır Allah değil midir? Razıdır. Razıdır. Razı olmadığı şeyler var mı şer'i kader evet. içerisinde? Yoktur. Evet. Devam. Kevni ise e, muhakkak olmak zorundadır. Evet. Bundan Allah razı olur da olmaz. Evet. Mesela kevni kader muhakkak ney? olmak Kevni istek muhakkak ney? Vuku bulmak zorunda. Allah Subhanahu ve teala kevni ister. Peki bundan razı mıdır, dil midir? Kevni. Kevni kader. Razı, da razı olduğu şeyler de var, olmadığı şeyler de var. Mesela kevni kaderden razı olduğu şeye örnek ver. Seninle benim iman etmemiz. Allah Subhanahu ve teala şer'i olarak iman etmemizi istiyor. Biz ettik mi iman? Hepimiz ettik elhamdülillah. O zaman bizde ne var? Hem şer'i isteği var Allah'ın hem de kevni isteği. Peki şimdi geldi kıyametin koptuğu nokta. Bir şey hakkında ne şer'i kader mevcut ne de kevni kader. Bir de bu var. Bir şey var ne kevni kader ne de şer'i kader onda var. Hı -hı. Ahmet'in hırsızlık yapmaması. Hı -hı. Ahmet'in pardon Ahmet'in ney hırsızlık yapması. Bir düşün ki bir Ahmet var hiç hırsızlık yapmamış. Ahmet'in hırsızlık yapması da ne kevni kader var ne de şer'i. kevni -i kader olsaydı hırsızlık yapacaktı. Yapmamış. Şer'i olarak da istiyor mu Allah? İstemiyor. Tamam hırsızlık yapmamasını kevni olarak istemiş o ayrı. Bizim konumuz değil. Ahmet'in hırsızlık yapmasını. Bir düşünün ki Ahmet diye birisi var. Doğdu. 1990'da doğdu. 2010'da öldü. Ve hiç hırsızlık yapmadı. Bu insanın hırsızlık, Ahmet'in hırsızlık yapma olayında. Bakın yapmamıştı. Hırsızlık yapmamış. Ahmet'in hırsızlık yapma diye bir şey söz konusu mu? Hırsızlık yapması diye bir şey söz konusu. O zaman onda ne? Allah'ın şer'i olarak isteği olmuş ne de kevni olarak isteği olmuş. Eğer, şimdi şer'i olarak zaten Allah'ın hırsızlığı istemediğini biliyoruz biz. Kevni olarak da Ahmet hakkında istememiş. Neden Hiç hırsızlık yapmış? Anladık burayı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin küfre girmesi. Nebi sallallahu küfre girmesini ne Allah kaderi olarak istemiş ne de şer'i olarak. Çünkü Nebi sallallahu küfür sadır olmamıştır. Yani iradesi yok ondan dolayı. Evet yok. Yani o zaman yok ondan, yani iradesini... Allah subhanehu ve teala onu irade etmemiştir. Evet. Ne kevni olarak ne de şer'i olarak. Evet. İrade etmemiştir. İrade etmediği için kulun iradesi de söz konusu. O, kimse mesul değil yani öyle bir şey yok. Yokluk üzerine konuşmaktır bu. Tamam. Sonuçta kevni. Bur ha? Sonuçta kevni. Ama ama neyi kevni? İstememesi de. İşte istememesi kevni. Biz hırsızlık yapmasını söylüyoruz. Hırsızlık yapması veya küfür etmesi vuku bulmadığı için orada ne ne şerîi kader var, ne de kevni kader var. Ama onun küfür etmemesinde ne bir sasiremin kevni kader var. Şer'i kader de mevcut. Allah ne bir sasiremin küfür etmeyi istememiştir, Şer'i olarak. Değil mi? kaderi olarak istemiş midir? Yine istememiştir. İsteseydi küfrederdi. Anladık. Burayı anladık. O zaman toparlıyorum arkadaşlar. Allah'ın emri veya Allah'ın evet iradesi ikiye ayrılır. Şer'i irade, kevni irade. Şer'i irade Allah Sübhane ve Teala'nın dini olarak emrettiği iradedir. Kevni o irade Allah'ın kaderi olarak emrettiği iradedir. Şer'i iradenin hepsini şer'i olarak istediği her şeyi sever Allah. Kevni olarak istediklerinin içinde sevdiği de var, sevmediği de var. Allah Ahmed'in küfretmesini, Mehmet'in küfretmesini mesela istemiştir kevni olarak ama sevmemiştir. Razı değildir. Tamam? Buraya delil. Allah Sübhane ve Teala bir şeyi istediği zaman ona ol der, olu verir. Bu neyin delili? Kevni kaderin delili. Sizi de yaptıklarınızı da yaratan Allah'tır. O zaman bizim küfrümüzü de yaratan kim? Allah. Bak bu deneyin delili kevni olarak istemiştir Allah bizim yaptığımız. Bunların hepsi delildir. Ama Allah bize ne vermiştir aynı zamanda? İstek vermiştir, irade vermiştir. Buraya kadar anlatıp kaba olarak şimdi toparlıyoruz. Müellif Rahim Allah diyor ki وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا ve اِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Senin Rabbin geçmeden önce ayet. Abdul Kadir. Allah Subhanahu ve Teala Firavun'un küfretmesini istemiş midir? Firavun mu? evet istemiştir. Kevni olarak istemiştir. öyle öyle değil işte. Evet istemiştir. Kevni olarak şey olur. Diyeceksin ki var burada. İradeden ne kast ediyorsun? Eğer kevniyi kastediyorsan kevni olarak istemiştir. Şer'i kastediyorsan istememiştir. Peki biz önce biz az önce namaz kıldık. Allah Subhanahu ve Teala bunu istemiş midir, istememiş midir? Abdullah Kadir. İstemiştir. Şer'i olarak mı istemiştir, kevni olarak mı? Hem şer'i istemiştir, hem kevni olarak. Hem de kevni olarak istemiştir, tamam mı? Peki. Bizim mahallede sarı çizmeli Mehmet A var. Namaz kılmamış veya hacca gitmemiş. Onun hacca gitmemesini Allah istemiş midir, istememiş midir? ennü olarak istemiştir. istemiştir. Şer'i olarak istememiştir. istememiştir. Buraya kadar anladık. Tamam, bir sorun yok. Bayram. Var mı sorun? Ahi. Tamam. Bunu iyi yakalayın inşallah. Bunlar çok önemli. Kaderi mevzuda bunlar mihenk taşı tabir sahihsi. Tamam? Evet. Şimdi Elif rahim Allah ne buyurmuştu? Ve kadâ rabbuke ellâ te'abudû illâ iyyâhu ve bilvalideyn ihsanın. Senin Rabbin ondan başkasına ibadet etmemeyi ve ana babaya iyilik yapmayı istemiştir. Bu ayetteki isteme, şer'i istememi, kevni istememi Abdülkadir. Her kevni şer'i istemedir. Eğer kevni olsaydı herkes ana babasına iyilik yapardı ve herkes sadece Allah'a ibadet ederdi. Bugün biz ana babasına iyilik yapmayanları ve Allah'a küfredenleri görünce anlıyoruz ki bu kevni irade değil. Kevni olsaydı yeryüzündeki bütün insanlar ana babasına iyilik yapardı. Ve sadece Allah Subhanahu ve teala'yı ne yapardı arkadaşlar? İbadet ederlerdi. O zaman diyoruz ki Allah'ın kadası yani emretmesi, hükmetmesi kadâun kevniyyun kaderi, kevni ve kaderi kadâ ve kadâun şer'iyyun dini ve şer'i ve dini kadâ yani emretme olmak üzere ikiye ayrılır. Yani bazen Allah azze ve celle bir şeyin olmasına kevni kaderi olarak hükmeder. Buna delil. Wa kadayna ila beni İsrail ile fil kitab le tufsidunne fil ardi merretini wa suresi 4. ayet. Ve biz İsrail kitapta hükmettik ki muhakkak ki siz yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız. Bu Allah'ın şerri olarak hükmetmesi mi? Kevni olarak hükmetmesi mi? Kevni. kevni. kevni. Çünkü Allah fesadı istemez. Allah fesadı sevmez Kur'an'da diyor. Ama buna rağmen ne yapmış? Hükmetmiş. Buradan ne anlıyoruz? Demek ki şer'i olarak hükmetmemiş buna. Şer'i olarak istememiş. Bu ayet buna delil. Tamam. Gerçekleştiğinde hem kevni hem şer'i mi olur? Hayır. Sevmediği bir şey gerçekleşirse ne olur? Kevni. Sadece kevni. O yüzden biz diyoruz kevnin içinde sevdiği ve sevmediği şeyler var. Hı. Tamam. Eğer Allah'ın sevdiği bir şey gerçekleşirse işte o zaman kevni ve şer'i irade Hı birleşir. Tamam. Bir insan sorsa ki dese ki şer'i ve kevni irade neyde birleşir? Allah'ın sevdiği ve vuku bulduğu ortaya çıkan her şeyde şer'i ve kevni irade ne olur arkadaşlar? Gerçekleşmiş. Gerçekleşmiş. Evet. Tamam. Yine Allah subhanehu ve Teala ne buyuruyor arkadaşlar? Ve kadahun nesae be semavatin fi yumin ve oha fi kulli emraha. Bu suretle onları iki günde yedi sema olmak üzere hükmetti yarattı. Allah subhanehu ve teala. Yani ne? Kevni olarak Allah subhanehu ve teala'yı bu semaları ne yaptı? Kevni olarak istedi ve yarattı. Fusule suresi 12. ayet. Bak bunların hepsi kevni kaderi olarak yaratmaya nedir arkadaşlar? İsrail İsrailoğullarının fesat çıkarması, Semayı yaratmasını emretmesi. Bak kadahunle geçiyor. Emretme. Kada dedi ki, İkinci olarak ne dedik? Şer'i olarak hükmetmek arkadaşlar. Doğru mu? Ve evet. kadâ rabbuke ellâ te'budu illâ iyyâh. İşte bizim bu ayet. Rabbin ondan başkasına, kendisinden başkasına ibadet edilmemesini evet. emretti. Peki bu em, emri yerine geliyor mu? Gelenler de var, gelmeyenler de var. O zaman biz anlıyoruz ki bu kevni emir değil. Kevni olarak olsaydı herkes buna mecbur kalırdı. Buradaki kadâ ise şer'i kadâdır arkadaşlar bizim bu ayette müellifin. Emretmeyi içerir. Yani emara demektir. Yani kada rabbuke. Rabbin kada etti. Yani ne yaptı? Emretti. Tamam. Vuku, vuku bulabilir de vuku bulmayabilir de. Yani mesela Allah azze ve celle kendisinden başka hiç kimseye ibadet edilmesini, edilmemesini kada etmiştir. Yani emretmiştir, hükmetmiştir. Ancak herkesten vuku bulmuyor. Kevni, kaderi, kevni yani diğer bir ismiyle kaderi kaza ise vuku bulmak nedir? Vuku bulmak zorundadır. Yine deriz ki aralarındaki fark olarak Allah'ın kevni olarak hükmettikleri arasında sevmediği şeyler bulunmaktadır. Mesela az önceki zikrettiğimiz ayet gibi İsrailoğların ayeti gibi. Nedir o ayet? Biz beni İsrail'e kitapta hükmettik ki muhakkak siz yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız. Kaçamak yok. Ka çünkü kaderi olarak hükmetmiş bunu. Ve buna rağmen ne? Allah Subhanahu ve teala sevmiyor. Allah Azze ve Celle fesadı sevmediği halde bu fesadın çıkmasına yani İsrailoğullarından bu fesadın çıkmasına hükmetmiştir. Kaderi olarak hükmetmiştir. Şimdi burada başka işgal gündeme geliyor arkadaşlar. Denilir ki mesela Allah Azze ve Celle'nin kevni yani kaderi olarak hükmettikleri arasında sevmediği şeyler bulunmakta. Bunu söyledik. Peki nasıl olur da Allah Subhanahu ve Teala sevmediği şeyin olmasına hükmeder? Cevap olarak deriz ki bakın burayı şimdi yakalayalım. Nasıl olur da, arabada konuştuk biz gelişte, nasıl olur da Allah subhanehu ve Teala bir şeyin sevmediği halde olmasını ister? Cevap olarak deriz ki bir şeyin sevilmesi iki kısımdır arkadaşlar. Bir şeyin sevilmesi iki kısımdır. Bir şey, bir, ya bir, bir şeyin zatı kendisi itibariyle sevilmesi. Yani bir şey bizzat zatı itibariyle sevinir. Mesela namaz. Namaz zatı itibariyle sevilen bir şey midir? Allah tarafından istenen bir şey midir? Değil mi? Namaz zatı ile sevilen bir şeydir. Bu birincisi. Dedik ya sevilmez, sevilmek iki ikiye ayrılır. İkinci kısmı da bir şeyin gayrı ile, yani kendisi dışındaki bir şey ile sevilmesi. Bir şey vardır o bizzat zatı ile sevilmez ama gayrı ile sevilir. Mesela bir Müslümanın bir, mesela bir kafirin iman etmesi zatı itibariyle sevilir mi arkadaşlar? Sevilir. Doğru mu? Melekler zatı itibariyle sevilir mi? Demek ki bir şeyler varmış. Zatı itibariyle neymiş arkadaşlar? Seviliyormuş. Ve bazen de ne dedik? Gayri itibariyle sevilir. Yani bazen gayrı ile sevilen bu şey zatı itibariyle kerih görülen, hoşlanmayan, sevilmeyen bir şey olabilir. Ancak bununla beraber içerindeki hikmetten, içerdiği maslahattan dolayı gayrı ile bir şey sevilebilir. Bir şey düşünün, zatı sevilmiyor. Ama başka sebepten dolayı ne, yap ne yapılabilir bu şey? Sevilebilir. Mesela ne gibi? İçindeki hikmetten veya maslahattan dolayı. Bununla beraber bu şey, yani zatı ile sevilmeyen bu şey, bir yönden sevilmeyen, kerih görülen, başka bir yönden de sevilen bir şey olur. Mesela beni İsrail'in yeryüzünde fesat çıkarmaları haddi zatı itibariyle Allah Subhanahu ve teala tarafından sevilen bir şey midir? Kerih görülen bir şey midir? Zatı itibariyle kerih görülen bir şey. Çünkü Allah azze ve celle fesadı sevmez. sevmez. Ve fesat çıkaranları sevmez. Ancak fesat çıkarmalarındaki onlar fesadı çıkaracak Allah hükmetmiş ya. Ancak işte bu çıkaracakları bu fesat Allah'ın bildiği bir hikmetten dolayı bu Allah Azze ve Celle'ye sevimlidir. İçindeki bir hikmetten dolayı. Yani gayri itibariyle sevildi. Fesadın bizzat, zatı değil neyi sevildi? İşim. Gayri hikmeti. Evet. Mesela dünya yaşantımıza bundan bir örnek verelim. Dünyalık şeylerden kim bana bir örnek verecek? Zatı itibariyle sevilmiyor, gayri itibariyle seviliyor. Hasta bir insanın acı ilaç içmesi gibi. Acı ilaç zatıyla sevilmez. Midesi bulanır insanın. Ağzı acır. değil mi? Ama gayri itibariyle seviyorsun. Gayri ne? Sevmediği bir ilacı sen niçin içiyorsun? Akheciğim ağzını senin ne yapıyor? Ağzını ekşitiyor. Ağız tadını bozuyor. tadını bozuyor. Yani niçin sen ağız tadını bozduğu halde içersin ki bu zıkkımı derler mesela sana? <Gülüyor> Neden? Çünkü gayrısı ile seviyorsun sen. Nedir o gayrısı? Şifa. Şifa. Anlatabiliyor musun? O yüzden dünyalı şeylerden örnek verecek olursak diyoruz ki mesela ilaç. İlacın ne tadı, ne kokusu ne de ona verdiğin para. Gidiyorsun eczaneye para veriyorsun. Hiçbirini sevmiyorsun. Zatı itibariyle sevmiyorsun. Peki ilacın acı olma tadını arkadaşlar seviyor musun, sevmiyor musun? Soru. Kim cevap verecek? Ta tavsil var. Zatı itibariyle. Bakın her zaman tavsile giderseniz meseleyi çözersiniz. Zatı itibariyle sevmiyoruz. Gayri itibariyle seviyoruz. Biz bunu neden örnek verdik? Normal sosyal yaşantımızdan bir şeyi yani yaşadığımız bir şeyden örnek verelim ki anlayalım diye mevzuyu. Tamam mesela kız, kızgın demir ile yarayı kapatmak, dağılamak diyoruz biz buna. Eskiden bilirsiniz yaralar nasıl tedavi edilirdi yarıklar. Demiri koyarlardı kora. Kıpkırmızı olurlardı onunla yarayı dağlarlardı. Adam o, kan, kanı durdurmak için o yaraya bir basardı. Demiri ne olurdu o? Hemen yara kapanırdı. Ama o adam çok büyük acı çekiyor. Şimdi bu arkadaşlar, bu adam, bu kızgın demirin yarasına bastırılmasını seviyor mu, sevmiyor mu? Bakın adam izin veriyor. Zatı itibariyle sevmiyor. Çünkü zarar veriyor. Gayri itibariyle? Şey, anladın mı? Evet. Şeytanın küfretmesi. Allah'a isyan etmesi zatı itibariyle sevilmez. Ama gayri itibariyle o şeytana muhalefet edersen, Allah her muhalefet sana ecir verecektir. Gayrı itibariyle söylenmiştir. O yüzden Allah Subhanahu ve Taala'nın yarattığı hiçbir şeyde şer. sade şer yoktur. Yüzde yüz şer yoktur. Şeytanın küfretmesinde bile. Içmesin, e tabi. Mesela bakın şimdi arkadaşlar. Bu ayeti hemen not alın. Rum 41. Zaharal fesadu fil berri vel bahri bima kesebet ey liyuziqa hum ba'dellezi amilu leallehum yercevun. Bakın ayete bakın. İnsanların ellerinin kazandıkları şey sebebiyle karada ve denizde fesat ortaya çıktı. Bakın arkadaşlar. İnsanların elleriyle yaptıklarından dolayı karada ve denizde ne çıkmış ortaya? Fesat çıkmış. Allah da onlara yaptıkları şeylerin bazılarını tattırır. Belki gerek ki umulur ki onlar ne olurlar arkadaşlar? Geri dönürler. Geri dönüverirler. Bakın yakalayın ayetteki mantığı. Bu çok önemli bir ayet. Allah Subhanahu ve teala ne yaparmış arkadaşlar? İnsanların elleriyle kazandıklarından dolayı karada ve denizde fesat ortaya çıkmış. Bunlardan dolayı Allah Subhanahu ve teala onlara yaptıklarını tarttırır. Hem fesat ortaya çıkıyor. Hem bu fesatları sebebiyle ne oluyorlar? Eziyet de ceza da bela da görüyorlar. Buna rağmen ayetin sonuna bak belki geri dönebilirler. Bu şey zatıyla ne oldu? Red dolunan kerih görülen bir şey, fesattır bu. Azap görmeleri kerih görülen bir şey. Ama belki ne olur dönerler. İşte dönerlerse ne olmuş oldu? Bunların fesadı ve e, bu fesatları dolayından, bu fesatlarından dolayı acı çekmeleri, kendilerine ne oldu? Gayriyle sevilen bir şey oldu. Şimdi bir kafir'e gece gündüz dünyada azab olunsa mı kafir razı olur? Yoksa derse ki sen hiç azab olmayacaksın kıyamet sonsuza kadar cehennemde yanacaksın. Hangisi? Hangisini ister insan? Hakikatte. Bunu yaşarsa. Yani cehenneme giren bir insan ne diyor? Keşke geri döndürürsek. Doğru değil mi? Bakın bunlar bu hoşlanmadıkları dünyadaki azab gay, azabı gayrısı sebebiyle sevebiliyorlarmış. Eğer bu onlara hidayet olursa. Bakın ayeti tekrar okuyorum. İnsanların ellerinin kazandığı şey sebebiyle karada ve denizde fesat ortaya çıktı. Allah da onlara yaptıkların şeyleri bazılarını ne yapar? Tattırır. Şimdi bunlar bazı bela görürler değil mi? Bu belayı bunlar sever mi? Allah subhanehu ve teala onlara eziyet çektirmesini severler mi? <gülüyor> Ama Allah subhanehu ve teala onları eziyet çektirir de belki gafletlerinin farkına varırlar da dönebilirler. İşte onların o eziyet çekmeleri eğer dönerlerse derler ki iyi ki biz eziyet çekmişiz ki bu eziyet bize dönmemize sebep olmuş ve gayrıyla... Onlar eziyet çektikleri halde gayriyle sevmişlerdir o ziyet çekmelerini. Hı. Tamam arkadaşlar? Evet. Buraya kadar bir sorun var mı? Hı hı. Tamam. Ve kadâ rabbuke ellâ te'abudû illâ iyyâ. Şimdi müellifin ayetine devam ediyoruz. Ve kadâ rabbuke ellâ te'abudû illâ iyyâ. Rabbin senin Rabbin sadece ne? kendisine ibadet etmenizi ne yapmıştır arkadaşlar? Hı hı. Emretmiştir. Şer'i olarak mı kevni olarak mı? Şer'i olarak emretmiştir. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu ayetin siyakına devam. Bakın şimdi bu anne hani biz usulümüz ne? Müellifin zikrettiği ayeti alıyoruz. Sonra ayeti ilim ehlinin anlattığı için de tahlil etmeye çalışıyoruz. Tek tek böyle içindeki kelimeler üzerine değiniyoruz. Tefsirini, siyak sivakını içinden çıkan hükümleri falan anlatıyoruz. Bakın şimdi bu ayete dikkat edin. Senin Rabbin kend ibadet etmenizi emretti. Bakın senin Rabbin ibadet etmemenizi emretti kendisinden başkasına. Yani senin Rabbin kendisinden başkasına ibadet etmemeni mi emretti daha doğru etmemenizi mi emretti? Türkçe mantıkla bakın şimdi burada ince bir nokta var. Önce ayette diyor ki sizin Rabbiniz mi diyor senin Rabbin mi? Senin, senin Rabbin kim senin Rabbin? Senin dediği kim? Nebis Aleyhisselam. Senin Rabbin sadece ve sadece kendisine ibadet etmemeni mi olur? Etmemeniz mi olur? Et normalde etmemeni olur. Değil mi? Ben diyorum ki Abul Kadir, senin patronun bu çöpü çöp kutusuna atmanızı istedi. Değil mi? Anladık mı burayı? Bakın bu ayette tekil olarak Nebi Aleyhisselam muhatap alıyor sonra diyor ki etmemenizi. Hı. Halbuki ne demesi lazımdı zahiren Türkçe mantıkla baktığımızda? Senin Rabbin kendisinden başkasına ibadet etmemeni emretti demesi lazımdı. Ama ne dedi? Etmemenizi. O zaman bakın arkadaşlar işte tefsirdeki kaydı buradan çıkıyor. Hani biz ne diyoruz? Ehli sünnet vel cemaat koyar kaideleri önüne. Fıkıhta, usulde tefsirde. Bunların hepsini nereden almışlardır? Evet. Kur'an evet. ve sünnetten. İşte bu, bakın arkadaşlar. En la de ibadet etmemeni demedi. Uslup değişikliği yaptı Allah. Bir uslüpten, tekil uslupten çoğul usluba geçerek ne yaptı? Uslup değişikliği yaptı. Bunun birçok örneği var. Bakın Kur'an'dan verelim sonra bundan ne kayda çıkıyor geleceğiz. Allah Kur'an'da diyor ki ya eyyühen nebi ey nebi ey nebi izâ tallaktumün nisa kadınları boşadığınız zaman halbuki ne olmasına ey nebi kadını boşadığın zaman değil mi? Şöyle şöyle yap ama ne dedi? Ya eyyühen nebi ey nebi kadınları boşadığınız zaman bakın yine uslup değişikliği yaptı anladık arkadaşlar? Evet. He. Allah subhanehu ve teala yani şöyle dedi. Ey peygamber kadınları boşadığınız vakit, boşadın vakit demedi. Kadınları boşadığınız vakit o iddetlerini dikkate alarak ne yapın? Boşayın. Şimdi burada tefsir kaidelerinden bir kaide işaret vardır arkadaşlar. Nedir o? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kendisiyle hitap olunduğu her şey aslında kime hitaptır? Ümmetine, Ümmetine hitaptır. Anladık? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin muhatap olduğu her şey neye hitaptı Reslan ümmetine. ümmetine delil diyor ki ey Nebi kadınları boşadığın zaman mı diyor boşadığınız zaman mı boşadığınız zaman Kadâ rabbuka en la ta'budu illa iyyâhi Senin Rabbin ondan başkasına ibadet etmemeni mi emretti diyor etmemenizi mi emretti evet. etmemenizi evet. tamam o yüzden diyoruz ki Nebi sallallahu muhatap olduğu şey Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hitap edilen bir şey Ümmetine de nedir arkadaşlar? Hitaptır. Ümmeti de bununla muhataptır. Ancak Nebi sallallahu aleyhi ve selleme has olduğuna dair bir delil gelirse o zaman hariç bir istisna. Anladık mı burayı? Aslen kime? Nebi sallallahu aleyhi ve selleme yöneltilen her şey aslen kimedir? Ümmetini. Ümmete. Ancak ne hariç? Karına O yüzden birisi diyor ki ey Resul sen de böyle yaparsan senin şah damarını koparırdık. Sen az kalsın neyi meyredecektin falan. Sonra bu insanlara ne oluyor? İşgal ediyor. Ya Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ihtimali mi vardı kafirlere atabiliyor muyum? Küfür etme ihtimali mi vardı? Biz de ne diyoruz? Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem aslen kime? Ümmetim. Ümmete. Yani ev ümmet. Siz böyle yaparsan şahdamınızdan koparım. İstisna gelmiş Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in as zaman meyiletmeyeceğiğini. Bakın tam tersine bakın. Gelmiş mi? İstisna gelmiş. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki sen onların kıblesine zaten tabi olacak değilsin. Allah bunu zaten söylüyor. O yüzden meyiletmesi söz konusu değil. Zaten tabi olacak değilsin. O zaman ne kaldı arkadaşlar geriye? Bütün ümmetin etme ihtimali mevcuttur. Evet. Nebis sellem evet. hariç. Bakın işgal, bu, bu ayetler çok insanları işgal oluyor. Sen diyor neredeyse meyledecektin. Sen neredeyse işte böyle yaparsan şeyin şah koparız. Ee, eğer sen şirk koşarsan amellerin batılır vesaire. Ya diyor ki nasıl Nebis A.S. bulur? Hatta bunları ateistler vesaire. Bunlar zaten cahil, miskin onlar anlamaz da. Yani bizim Müslüman kardeşlerden bu tür işgaller doğuyor. Ne diyor ya diyor ki şimdi böyle böyle böyle nasıl nebi sallamdan bu mümkün mü? Ne diyoruz akıllar? Aslen <gülüyor> nebi sallallah'a hitap kime hitaptır? Ümmetim. Ümmete hitap. Ancak nebi sallam hakkında olması istisna. Bir de tersinden bakın. Nebi sallallah'a hitap. Aynı anda hem nebi sallallah'a hitaptır hem de ümmete, doğru mu? O zaman sen mail edersen biz senin şahdamanızdan kopan Az daha onlara meyledecektin vesaire. Aslında bunlar kime? Ümmet. Ümmete hitap. Peki Nebisa Selam'ın meyletmeyeceği, onlara tabi olmayacağı nasla sabit mi? Sabit. Biz Onlarca naslar var en barizlerinden bir tanesi Bakara suresi. Sen onların zaten kıblesine tabi olacak değilsin. Dini ne yani? Nebisa Selam istisna edildi mi? O zaman orada Nebi Selam'a e hitap ederek ümmete tembih var. Anladık mı arkadaşlar? Bütün ne delil ne? Ey peygamber kadınları boşadığın zaman değil boşadığınız zaman. Senin Rabbin ondan başkasına ibadet etmemeni değil etmemenizi emretmiştir. Tamam mı? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ve kadarabbuke. Senin Rabbin hükmetmiştir. Bakın Nebi Seleme ne dedi? Rabbin. Yani Nebi Seleme bir kulluk bahşetti orada. Çünkü birisi Rab olursa ebri ne olur? Merbub. Rab, raptır Merbub, Rabbin terbiye edildi Yani kulluk kul olan. Allah'a, Allah'a kulluk üç kısım ayrılır arkadaşlar. Bir, ubudiyetun ammeh. Ubudiyetun ammeh. Neden bunu anlattık? Çünkü ayeti yok. ki senin Rabbin. Şimdi rububiyetten neyi anlıyoruz biz? Bir yerde Rab varsa bir de ne var? Merbub var. Kim merbubtur? Allah'tan başka her şey merbubtur. Kim Rab'tır? Sadece Allah. Mutlak Rab tabi. Sadece kimdir? Mutlak Rab. Sadece Allah subhanallah. O zaman diyoruz ki kulluk. Rububiyet altına dahil olmak üç kısma ayrılır. Yani Allah'ın rububiyeti altında zelil olmak, rububiyeti altında kulluk olmak üç kısma ayrılır. Bir, ubudiyetin amme. Genel kulluk arkadaşlar. Genel kulluk. Bu kulluğa bütün herkes dahildir. Bütün herkes Allah'a kulluk etmektedir. Yeryüzündeki hiçbir varlık yok ki istisnasız. Allah subhanehu ve teala. Yerde gökte, cennette cehennemde. Allah subhanehu ve teala hariç. Allah'a kulluk etmeyen hiç kimse yoktur. Ama bu genel kulluk. Bakın genel kulluk. Kafiller dahi, Firavun dahi Allah'a bu manada kulluk etmektedir. Kafiller dahi bu kulluğa dahildir. Bu manada müminler, kafiller, melekler, cinler hepsi Allah subhanehu ve teala'ya genel kulluk manasında kulluk etmektedirler. Ancak bu kulluk Allah'ın kevnii. Hükümlerine boyun eğme manasında mecburi yapılan, kaçınılması mümkün olmayan zorunlu kulluktur arkadaşlar. Tekrarlayayım bu cümleyi bir daha. Allah'a genel kulluk manasında kulluk etmektedir herkes. Ancak bu kulluk Allah'ın kevni hükümlerine boyun eğme manasında mecburi yapılan, kaçınılması mümkün olmayan zorunlu kulluktur. Bu yüzden de övülen kulluk değildir bu. O yüzden Firavun'un kulluğu Anlatabiliyor muyum? Bu duvarın kulluğu, kuşların kulluğu vesaire nedir? Övlen kulluk değildir. Çünkü bu mecburi kulluk. Delil Meryem Suresi 93. Allah Subhanahu ve Teala ne buyuruyor? İn kullu men fis semavati vel ard illa ate rrahmani Göklerde ve yerdeki herkes Rahmana kul olarak gelmiştir arkadaşlar. Yerde ve gökte herkes Rahmana kul olarak gelmiştir. Yani Allah Subhanahu ve Taala'ya boyun eğme kevni iradesi altında zeliil olma, alçalma halindedir bu. Hadi bir insan ölmesin. Bir insan geçmişe dönüp dönsün de ve yapabileceklerini düzeltsin. Bakın bu manada herkes Allah'a kuldur. Hiç kimse bu kulluğun dışına çıkamaz istese de. Çünkü adam ben bu kulluğun dışına çıkar çıkarsam küfre değerek çıkayım derse bile o küfretmesi de bu manada kulluktur. Meryem 93 Tamam arkadaşlar? Bu genel kulluk neymiş? Bütün herkes buna dahildir ve bu kulluk övülen kulluk değil. Neden övülen değil? Cevap çünkü mecburi kulluk. Zaten kaçamazsın. İkincisi ubudiyetun hassa. Özel kulluk arkadaşlar. Bu da Allah'a itaat ederek yapılan kulluktur. Allah'a itaat ederek yapılan kulluktur. Allah'a itaat eden herkesi ne yapar? Kapsar. Ve kişi bu kullukla övülmeyi hak eder mi hak etmez mi? hak eder. Bu Allah katında övülen kulluktur. Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Furkan suresi 63 Ve'ibadurrahmanillezine yemşûne alel ardi hevne Ve Rahman'ın kulları, bakın kulları Onlardır ki yeryüzünde ne bir halde yürürler. Furkan 63 Bakın Allah bu kulluğu, bu kulluğu ne yapıyor arkadaşlar? Övüyor. Ne diyor? Ve Rahman'ın kulları onlardır ki yeryüzünde ne bir halde yürürler. Halbuki Firavun da kulluk yapıyordu. Ama Firavun'un kulluğu a, e, ubudiyetun ammedir. Genel kulluk. İtaat edenlerin kulluğu ise özel kulluk. Bazı ilim ehli üçüncü kısma gitmişlerdir. Çok önemli değil. ayırdım veya ayırmadın. Ayrılabilir. O da nedir? Ubudiyetun ne diyorlar devamında? Hâssatul hâssâ. Özelin de özeli olan kulluk. Bizim bildiğimiz gibi bu fenâfillah derecesine çıkma değil ha. Nedir bu arkadaşlar? Peygamberliğin kulluğu. Bu da Resullerin nedir arkadaşlar? Kulluğudur. Özel kulluk. Neden? Hayır. Sadece peygamberler. Sadece peygamberler. Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam hakkında ne diyor? İnnehu kana abden şekura. İsra Suresi 3. O şükreden bir kul diyor. Bak Allah nefsine ne yapıyor? Bunu Allah Subhanehu ve Teala ne yapıyor bunu? Özellikle ne yapıyor? Ubudiyetine vurgu yapıyor burada. Yine Nebi Sallallahu Aleyhi hakkında ne buyuruyor? وَاِنْ fi ف۪ي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا Eğer bizim kulumuza indirdiğimiz hakkında şüphe içerisindeyseniz. Bakın, bizim kulumuza. Anlatabiliyor muyum? Bizim kulumuza. Şimdi, buna özelin de özeli kulluk denilmesinin sebebi, kullukta hiç kimsenin Resullerle yarışmasının mümkün olmamasından dolayıdır. Çünkü ne bir sallâh ne diyor? Allah'a en ahşa olan kimdir? huşu içinde, mutlaki içinde benim. O zaman Resullerle kullukta kimse yarışamaz. Bazıları da sadece iki kısmı saymıştır. Çok önemli değil. O zaman arkadaşlar kim toparlayacak? Kim toparlayacak? E, kulluğu. Üç kaç ayrılır vesaire içeri? Üçün. Sesli ablukadır. Kulluk üçe ayrılır. Bir ubudiyeti e, anlar. Yani evet. genel kulluk. Evet. Bu bütün yani kafi, müslüman herkesin yaptığı mecburi kulluk. Evet bu sevilir mi? Sevilim, sevilmez. Niye sevilmez? Mecbur. Çünkü mecburi. Tamam Evet. Yani, i̇ki, ubudiyeti hassa. Yani ubudiyetin hassa tul hassa evet. Yani müminlerin mesela müslümanların... özel, özel yok. İkincisi ubudiyetin hassa evet. Pardon ben hassa tul hassa dedim. Evet. Hassa özel. Özel, özel kulluk. Yani evet. Yani bütün müslümanların yaptığı Allah'a yaptığı kulluk. Evet. Üçüncüsü ise ubudiyetin hası hası yani. Özelinde özeli bu da peygamberlere has. Peygamberler. Neden peygamberlere has? Çünkü kimsenin onlarla yarışması mümkün, mümkün değil. değildir. Özel kulluktur bu da. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Ayete devam ediyoruz. وَقَدَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّا Senin Rabbin ondan başkasına ibadet etmemesini, etmemenizi yani. emretti. Ve, bil Ve ana babanıza da iyi damranmanızı emretmiştir, hükmetmiştir, tavsiye etmiştir. Şimdi ana babaya iyilik yapmayız, yapmamızı emretmesi şer'i istek midir? Allah'ın kevni istek midir? Şer'i şer istek. Peki bir tane Ahmet diye birisini görüyoruz. Ana babasına iyilik yapıyor. İyilik yapıyor. Görüyoruz. Ne yapıyor? İşte sırtında taşıyor. E, tavafta sırtında taşıyor. Tamam Ana babası yaşlı, anası yaşlı ta sırtına almış tavaf ettiriyor. Şimdi bu ana anasına ne yapıyor arkadaşlar? İyilik yapıyor. Bu, bunun anasını, Ahmet'in anasını tavafta, sırtında taşıması. Görüyoruz ama bak, dikkat edin. Şer'i istediği şey mi, Allah'ın kevni mi? Hem şer'i hem kevni. Şer Nereden biliyoruz hem şer'i hem kevni? Allah'a yemin ederim ki Allah kaderde bunu kevnen istemişti. Bu kadının, bu Ahmet'in kadını taşımasını. Neden? Çünkü görüyorum. Ve Allah'a yemin ederim ki şer'i olarak da istiyordu Allah. Çünkü Allah, subhanahu wa Kur'an-ı Kerim'de ana babanıza iyilik yapın diyor. Tamam mı Arka? budur yani ola. Tamam? Şimdi arkadaşlar ve bil valideyn ihsanın iki validenize ne yapın iyilikte bulunun. Buradaki iki valideden kasıt nedir? Ana babadır. Denirse ki ayette Allah'ın hakkı zikredildi. Doğru mu? Neydi Allah'ın hakkı ayette zikredilen? Ondan başkasına ibadet etmemesi. Ana baba hakkı da zikredildi mi? Derse ki peki peygamber hakkı nerede? Denir ki evet. Allah'ın hakkı peygamberin hakkını dolay yönden ne yapmaktadır? Çermektedir, evet Çünkü ayette geçen Allah'ın hakkı sadece kendisine ibadet edilmesidir. Doğru mu? Evet. Doğru. Allah'a ancak Resul'ün bize tebliğde bulunduğu teşri ile ibadet edilir. Doğru değil mi? Evet. Yani Resul'e itaat ile Allah'a itaat edilir. İşte bu da nedir? Resul'ün hakkıdır. O yüzden biz ne diyoruz? Bazen bir şey bir şeyi mutabakat yoluyla kapsar. Bazen bir şey bir şeyi tadammın yoluyla kapsar. Bazen bir şey bir şeyi de irtizam yoluyla kapsar. Bunu belki ilaki derslerde anlatırız. Yani burada bir içerme söz konusu, tamam? Evet. Şimdi arkadaşlar müellifin zikrettiği ayet bu kadar doğru mu? Şimdi o ayetin devamında bakın müellif rahim ola. Sadece o ayetin Arapçasını okusana. <gülüyor> Senin Rabb'in ne yapmıştır? emretmiştir. Ney? Sadece kendisine ibadet edilmesini. Ve bil valideyni ihsanen. Ve ana babaya ne İyilik, İyilik yapması. Şimdi müellif Rahimullah orada ayeti bitiriyor. Diyor ki el-aye. Bir tane kelime koyuyor oraya. El-aye. O ya el-ayeti diye okunur ya da el-ayete diye okunur. Yani ikra'il ayete veya ila ahiril ayeti gibi. Yani ayeti tamamla demek. Şimdi müellif bunu muhtasar yazdığı için kitabı, ayetleri ne yapıyor bazen? Bir kısmını yazıyor. Sonra yanına bir kelime koyuyor diyor ki ayet. Oradan kasti ne? Yani benim bu verdiğim ayeti sen devam et sonuna kadar. Kitapta yok ama. Ama sen devam et diyor. Şimdi biz devam ediyoruz. O yüzden ben dedim ki herkes yanına ne getirsin? Kur'an-ı Kerim bilen, Arapça bilenler Arapça bilmeyenler meal getirsin. Şimdi o ayeti açıyoruz. <gülüyor> Kaçıncı ayetti o ayıp? İsra 23. İsra 23'ü 23 açalım oradan devam edelim. Ben burada yazmışım. Size takip edin. Evet. Burada da yazmışım. İşte metninde yok. Müellif diyor ki sen devam et. Ben buraya elimle yazmışım. Neden Şimdi orada el aye diyor. El aye? Ya, ya o orada yok, orada olmayabilir. Arapçasında el ayetu der, tamam mı? Evet. El ayet'e veya el ayeti diye okursun. El ayeti diye okursan evet. önünü ile tamamlayacaksın? İla ahir el ayeti diyebilirsin. Mea ayetin sonuna kadar devam et. Veya ikrail ayet edersen ayeti oku. Yani burada şarihler şarh ederken müellifin bu kastını belirtmişlerdir. Şimdi biz ayeti devam edelim. Oradan mealden devam et. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesinlikle. Şimdi ayette emredin. müellifin verdiği bu kadar. Devamı. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık dönemine ulaşırlarsa sakın onlara of deme. Onları hmm. azarlama, onlara hoş söz söyle. Evet. İmmâ yebluğanne indekel kibara ahaduhumâ evkilâhuma felâ tekullehumâ uffin ve lâ tenherhumâ ve kullehumâ kavlen kerîmen diyor. Ayet buraya kadar. Senin yanında onlardan bir veya her ikisi ihtiyarlık çağına gelirse sakın onlara of deme ve onları azarlama. Onlara güzelce ne yap? Hitapta bulun. Arkadaşlar bu ayet devamı. Burada tevhidle alakalı çok fazla ne? Devamında malumat yok. O yüzden çok değinmiyoruz. Sadece burada bir şeye değineceğiz. Bu ayette kıyasın delili vardır. Şimdi arkadaşlar bir insan anasına of de değil de hadi be dese bu ayetin muhatabı mıdır dil midir? Muhatabı mıdır? Değil mi? Evet. Şimdi ayette diyor ki ana babanızı of demeyin. Doğru mu? Evet. Birisi of demese de püf dese. Veya birisi of demese de ya sen de amma konuşuyorsun dese. Ya git başından dese. Bu ayete dahil midir, dil midir? Yani bizim elimizde hiçbir nas olmasa dahi. Allah subhanehu ve teala bu ilk ayeti indirdiğinde ve sahabeler bu ayeti ilk duyduğunda of'un yanında püfü anlıyorlar mıydı, anlamıyorlar mıydı? Var mı bir insan anlamıyorlardı diyecek? E, cahildir bunu diyen. Peki hadi ya oradan onu da anlıyorlar mıydı, anlamıyorlar mıydı? Anladım. Yani ana babaya rahatsızlık veren her türlü sözü anlıyorlar mıydı anlamıyorlar mıydı? Bu ayeti ilk duydukları an. <gülüyor> Peki o zaman bir insan dese ki İbni Hazım gibi. Şimdi kıyası zaten inkar eden samimi insan İbn Hazım gibi. Samimiler vardır bazı kıyası inkar. Bunlar samimidir hakikaten der İbn Hazım gibi. Bir insan anaya of değil de püf dese veya buna benzer şeyler söylerse bu ayetin muhatabı değildir. Çünkü Allah of de, demeyin diyor. Püf demeyin demiyor diyor. Şimdi biz ne of bile demeyin diyor, değil mi? Orada bile kelimesi yok. Bileyi biz koyuyoruz meallere. Tamam? Ve la taqullahuma uffin. of demediyor. Bileyi biz koyuyoruz. İşte o bileyi bugün kıyası inkar eden herkes bile der. İşte farkına varmadan kıyas yaptıklarından dolayı. Şimdi ala kulli hal bu bizim mevzumuz değil. Evet, şimdi devam ediyoruz. Müellif Rahimullah ne diyor? Ayet bitti arkadaşlar. O ayet bitti. Diğer bir ayet alalım. Yine allah Teala şöyle buyurur. Ve abudullaha vela tuşrikubihi şey'en. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak Yani var. biz ofla püfü ne yapıyoruz? Kıyas ediyoruz. tamam? Evet. Ve abudullaha vela tuşrikubihi şey'en. El-ayeh. Allah'a ibadet edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Sonra yine müellif Allah diyor ki el Yani ayeti devam et. Biz kendimiz tarafımızdan ayetimizi devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi Ayeti devam etmeden önce tabii burayı biraz anlatacağız. Şimdi bab başlığımız neydi arkadaşlar? <gülüyor> kitabı Tevî, tevir kitabı. Verdiği ayet şimdi ne? Ve ibuddullah ve la tusrikû bihi şey'en. Tevhitte ne aranır? İspat ve nefi. Bu ayette ne var? İspat ve nefi. Nerede ispat? Ve abudullah. Allah'a ibadet edin. Nerede nefi? Ve la tusrikû bihi şey'en. Ona hiçbir şeyi ortak Koşmayın. Kitab-ı Tevhid'in bazı nuskalarında bu ayetin tertibi ihtilaflı olarak gelmiştir arkadaşlar. Bazı nuskalarda. Bazı nuskalarda bu ayet dördüncü ayet olarak gelmektedir. Bazılarında da beşinci ayet olarak gelmektedir. Bu çok önemli değil. Evet. Şimdi müellif rahim Allah ne dedi? Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Bu ayette söylenecek şeyler bundan önceki ayette neydi bundan önceki ayet? Rabbim emretmiştir ondan başkasına ibadet etmemenizi ne yapmıştır? Emretmiştir. Tamam? Bu ayette söylenecek şeyler bundan önceki ayette söylenecek şeylerle aynıdır. Yani bu ayetlerde tevhid bu bu ayette de tevhide, tevhide bab başlığına uygun olarak vurgu var. Ayette nefi ve ispat bulunmaktadır. Ancak bizim burada ziyade olarak ekleyeceğimiz şey şey en kelimesi arkadaşlar. Bakın. Diyor ki şey en kelimesi bir nekere bir kelimedir. Belirsiz bir kelimedir. Şey yani. Şey Burada nefiden sonra gelmiştir. Yani ve tuşriku şirk koşmayın nefi var değil mi burada nefi diyorsun bir şey. Şirk koşmayın neyi bir şeyi o zaman bu umum yani hiçbir şeyi. Nekir adır burada nefiden sonra gelmiştir umum ifade eder yani hiçbir şeyi ortak koşmayın. Şimdi müellif ne demişti bu ayeti zikrettikten sonra ayete devam et dedi. Biz de şimdi ayete devam ediyoruz. Ayette ne diyor arkadaşlar? diyor ki ve abdullah'a ve la bihi Allah'a ibadet edin ona hiçbir şey ortak koşmayın Buraya anladı ve bil valideyn bil şimdi arkadaşlar Allah'a ibadet edin ona hiçbir şey ortak koşmayın ana babaya, akrabaya, yetimlere, miskinlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki sahibinize. Pardon, yanınızdaki sahibinize onu açmıyorum birazdan gelecek. Yolcuya sağ ellerinizin malik olduğuna iyilik ediniz. Ehsamda bulununuz. Şüphesiz ki Allah muhtal ve fakir olanı sevmez. Bunları da açacağız. Şimdi Ayeti tek tek ele alalım. Hızlı geçiyorum, süremiz çok az. Ve ibadullaha ve la bihi şey'en. Allah ibadetin ona hiçbir şey ortak koşmayın anlattık. Ve bil ihsanen. Ana babaya iyilik edin. Onu da anlattık. Ve bil qurba. Akrabaya da iyilikte bulununuz. Bu da maruf. Bunu açmaya gerek yok. Ve yetame ve yetimlere. Peki yetim nedir? Yetimin tarifi nedir? Hu llezî mâ ta'uhu qabla en yebluğ. tarifi vardır. Yetim kelimesi dilde, Arap dilinde yetim dediğin zaman Arap'ın anlayacağı tek bir şey var kendisi buluğa ermeden önce babası ölen herkese ne denir arkadaşlar? Yetim. O yüzden Nebis Aleyhisselam yetimdi. Peki bir insan ergenlik çağına geldi. Affedersin menisi geldi er şehvetli olarak. Ertesi gün babası öldü. Buna yetim denmez. Buluğ'dan önce babası ölen. Annesi ölse yine yetim denmez. O zaman yetim nedir? O zaman kim bir ins bu ayetin muhatabı olmak istiyorsa, bu ayetin muhatabı olarak Allah'tan fazilet, ecir beklemek istiyorsa Buluğa ermeden babası ölenden, buluğa ermeden önce ne olacak? Babası ölen birisine ne yapacak? iyilikte bulunacak. Buluğundan önce anası ölen ne iyilikte bulunursan ecrini alırsın o ayrı bir şey ama bu ayetin muhatabı olarak ecrini almaz. Anladık? Neymiş yetim? Huwa alldi ma ta abhuu qabla an Babası ölmeden şey buluğa ermeden önce babası ölen demektir. Wal <gülüyor> masakin miskinlere ve miskinlere. Peki miskin ne? Miskin tek başına kullanıldığı zaman hem fakiri fakir alır. Ama bazen naslara baktığımızda fakirle miskin bir araya geliyor. Fakir o zaman nedir? İhtiyacını karşılayamayan. İhtiyacının çoğunluğunu karşılayamayan ne denir? Fakir. Miskin zekat zekat ayetinde fakirle miskini ayırmış mı? Ayırmış. Hem fakir demiş hem miskin. O zaman miskin ihti fakir ihtiyacının çoğunu karşılayamayan. Miskin ise ihtiyacının e, e, aynı şekilde ihtiyacını karşılayamayan ama fakir kadar değil. Yani ihtiyacının bir kısmını karşılayamayan. Arasındaki fark ne? Fakir çoğunu karşılamayan. Yetim Zaruri ihtiyaçlarının ama bir kısmını karşılayamayan miskin. Şimdi burada miskin tekil geçtiği için ikisini de kapsar. Yani nedir? Huvellezi adimul mâle fe eskenehumul fakru demek tarifi miskinin. Yani ihtiyaçlarını bulamadıkları için fakirlik, fakirliğin kendilerini hareketten alıkoyduğu kimselerdir. Oturup kalmış yerinde miskin. Diyor ya ne kadar miskin adam. Yani fakirlik ona da ama hiçbir şey gelmiyor elinden. Tamam Ayetin muhatabı olmak isteyen bu türlü insanlara yardım eder. Ve ayette devamında diyor ki: Waljari zil kurba waljari cunup. Yakın ve uzak komşulara iyilik edin. Cunup, carul cunup demek. Cunup dedik değil mi? Cunup. Biz geçen derste anlattık uzak. Ve sahibi bilcem. Yani yanınızdaki sahipinize de ne yapın? İyilikte bulunun. Peki, yanınızdaki sahbiniz ne demek arkadaşlar? Bu ihtimal. Arap dili edebiyatına göre ihtimaldir. Denmiştir ki yanınızdaki sahipiniz yani eşiniz, eşinize iyilikte bulunun. Bazıları demiştir ki yanınızdaki sahbiniz yani seferdeki arkadaşınız. Ço çoğu mealler de böyle çevirir. Peki biz bunu eşiniz mi alacağız yoksa seferdeki arkadaşınız mı? Lafız umum olduğuna göre, haslaştıran bir şey olmadığına göre ikisi de buna dahil. Kim bu ayete muhatap olmak istiyorsa seferdeki arkadaşına ve evindeki hanımına ne yapsın? ilikte bulunsun. Bu ayete muhatap olmak istiyorsan ve denmiştir ki yanınızdaki sahbiniz yani seferdeki arkadaşınız vesaire. Evet. Sağ ve sağ ellerinizin malik olduğunu iyilik edin. Sağ ellerinizin malik olduğu ne? Cariyeler. Meallerin %99'una baktığınız zaman cariyeler. Doğru olmakla beraber eksiktir. Bir insanın sağ elinin malik olduğu sadece cariyeleri midir? Yoksa koyunları da bunun altında mıdır? Hayvanları da bunun altında mıdır? O yüzden hayvanlarına da, cariyelerine de, işçilerine de, kölelerine de ne yapacaksın? İyilik yapacaksın bu ayete dahil olmak için. Eziyet etmeyeceksin hayvanlarına. Sağ elinin malik olduğunu Dediği zaman senin sahilin malik olduğu cariyelerin, varsa diğer yani ne? Kölelerin, başka hayvanların, başka işçilerin vesaire İşçiler tam olarak dahil olmaz o da ayrılmıyor. Evet. İnne Allah la yuhibbu men kâne muhtaran fakhura. Allah muhtal ve fakur olanı sevmez. Muhtal ve fakur her ikisi de kibir ile alakalıdır arkadaşlar. Muhtal ne demek? Fî demek yani durumumda. Hareketlerinde kibirlilik, fakur ise sözlerinde yani Allah sözlerinde ve tavırlarında kibir olan kibirli olanları sevmez. Evet. Bu ayete Ayatul Hukukul Ashara denir arkadaşlar. 10 hukuk ayeti, 10 hak ayeti neden? Çünkü Allah 10 kişinin hakkından bahsetmiştir bu ayette. Bu ayet böyle meşhur olmuş. Bu ayetin ismi Ayetül hukukul aşara diye meşhur olmuştur. 10 hukuk ayeti. 10 tane hak vardır burada. 1. Allah'a ibadetin ona hiçbir şey ortak koşmayın. 2. Ana babaya iyilik. 3 akrabaya. 4 yetimlere. 5 miskinlere. 6. Yakın komşuya. 7. Uzak komşuya. 8. Yanınızdaki sahbinize. 9. Yolcuya. 10. Sağ ellerinizin malik olduğuna. Allahu alim ve sallallahu ala nebine Muhammed'in ve adı sahbihi ecma.